596. Konu: Hazreti Ömer'in halka idarecilerinden memnun olup olmadıklarını sorması ve onlardan kısas alması. Hazreti Ömer haç mevsimlerinde valilerini yanına getirtir ve sonra da haç için dışarıdan gelen halkı bir yerde toplayarak onlara şöyle derdi: "Ey insanlar, ben idarecilerimi mallarınızı alıp sizleri dövmeleri ve namus ve haysiyetinizi ayaklar altına almaları için göndermedim, onları aranızda hakem olup ganimeti paylaştırmaları için gönderdim." Eğer içinizde idarecilerinizden zulüm ve haksızlık görenler varsa kalkıp söylesinler, derdi. Yine böyle bir toplantılardan birinde bir kişi kalkarak, ey müminlerin emiri, senin falan valin bana yüz sopa vurdu, dedi. Hazreti Ömer valiye dönerek bu adamın için dövdüğünü sordu ve sonra da adama, kalk, sana ne kadar vurmuşsa sen de ona o kadar vur, dedi. Bunun üzerine Am İbnül As kalkarak, ey müminlerin emiri, eğer böyle yapacak olursan şikayetlerden başını alamazsın, senden sonra gelecek olan halifeler için de bir adet koymuş olursun, dedi. Hazreti Ömer de, kısas almayacakmışım öyle mi, halbuki ben Hazreti Peygamber'in kendisi için bile kısas uyguladığını gördüm, buyurdu. Am ise, onu bize bırak da razı edelim, dedi. Hazreti Ömer de, yapabilirseniz razı ediniz, dedi. Amir Ibnül As adama her kamçı için iki dirhem olmak üzere iki yüz dirhem vererek onu razı etti.